8. Ayrım. Mutfak kapısının dibine bıraktığı sepete eğildi ve uyuyan çocuğunu almak için dehşetle doğruldu. Yüzü sarılı bir başka haydut, elinde kedi yavrusu gibi ensesinden tuttuğu çocukla dikiliyordu karşısında. "Bunu mu arıyordum bacı?" diye sordu alayla. Çocuk haykırarak ağlamaya başlamıştı. "Vırla orospu çocuğu!" dedi haydut ve kadının peşinden mutfağa dalan arkadaşının kan içindeki yüzüne şaşkınlıkla baktı. Bu kahpe mi getirdi seni bu hale? diye sordu. Yanıtlamadı Erdal. Kardeşinin ızdırap dolu bakışlarında ikinci bebeği görmekten duyduğu şaşkınlığı okuyabiliyordu Elmas. Çocuğunu ver, dedi Hacuta. Sen mi yaptın? Sana soruyorum. Onu bana ver. Elmas kollarını uzattı çocuğu almak için. Önce cevap. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım dedi Elmas sakin sakin. O zaman cezanı çek bakalım. Hayır, hayır dur diye haykıldı öne doğru atılan Erdal. Her şey tek bir saniyenin içinde oldu. Haydut sesinden tuttuğu bebeği mutfak tezgahına bıraktı ve elindeki silahı bir anda boşalttı üzerine. Kurşunlar bebenin tombul bebeğinde sıp sıp sıçlarken... Elmas çok derin, çok karanlık bir kuyuya iniyordu. Hızla. Baskından sonra Vali de yanındakiler başbağlara yaklaştıklarında Dağ kekiğinin iç bayıltan raihasının yerini yanmış odun kokusu aldı. Uzakta kısmen sönmüş yangının kara dumanı yükseldiği yerde Gri sevimsiz bir bulut gibi asılıp kalmıştı. Biraz daha ilerleyince köyden kaçıp kurtulanların ağıtları duyuldu. Kadınlarla çocuklar hala korkudan tir tir titreşerek feryat figan içinde bağışıyorlardı. Yaklaştılar zavallılara. Aralarında konuşacak gücü bulanlar bir ağızdan anlatmaya başladılar. Gün battıktan sonra gelmişlerdi. Karanlığın içinden gece cinleri gibi birdenbire çıkıveren yüze yakın silahlı, maskeli adam. Eşkıya. Tüfekleri kafalarına dayayıp önce herkesi köy meydanında toplamıştı. Kadınlarla çocukların bir kısmını camiye tıkmışlar, erkekleri ayırıp duvar dibinde kurşuna dizmişlerdi. Sonra evleri, bakkalı, dükkanları, camiyi ateşe vermişlerdi teker teker ve geldikleri gibi sinsi ve sessiz dağların engebesinde kaybolmuşlardı. Camiye tıkılanlar, onlar gidince dışarı fırlamışlar, evlerdeki yangınları söndüremeyeceklerini anlayınca koşarak kaçmışlardı. ...ta buraya kadar. Ölülerine bile bakamamışlardı can korkusundan. Caminin dört bir yanı alev alevdi zaten. Aralarından bir kahraman çıkmış, telefonlar kesik olduğundan komşu köye kadar yürümüştü... ...başlarına geleni haber vermek için. Tanıyorlar mıydı gelenleri? Söylemeye korktukları belliydi. Yaşlı bir kadın atıldı ortaya. Benim alınacak bir canım kalmıştı gayri, dedi. Geşkem onu de alaydılar Ben demeye korkmirem Tanıyık çoğunu Aşık köyden gelirler Çeresiyle vadinin dibindeki köyü işaret ediyordu Eşkiyanın çoğunu pazar yerlerinde Görmüşem Düğünlerde görmüşem Davucu da vardı aralarında bilirem Yüzleri kapalıymış dedi komutan Nasıl tanıdın Ben eskiyem bey dedi kadın Yetmişi devirmişem Gözlerinden tanıram ''Aha, seslerinden tanırım. Zaten çoğu da düşürdü benzini bizimle dolaşır gene.'' Kadınlar köylerine geri dönmek istiyorlardı. ''Size az sonra yiyecek içecek geliyor.'' dedi vali. ''Siz kalın burada. Karnınızı doyurun hele. Biz de gidip durumu görelim. Biz de sizinle gelsek?'' ''Olmaz. Belki hala eşkıya vardır köyde. Çatışma matışma olur. Burada emniyettesiniz. Yanınıza jandarma bırakıyoruz.'' Daha sonra bir kamyon gelip alacak hepinizi. Dağ başında kalmayacaksınız, korkmayın. Evlerimizi görecek, elbette göreceksiniz. Evleri kaldıysa eğer, dedi vali yardımcısı kendi kendine. Arabalara binip ilerlediler. Köyün girişinde arabalardan inip yürümeye başladılar. Yanık kokusu genizlerini yakıyordu. Amerikan filmlerinden bildikleri, savaşta bombalanmış kasabalara benziyordu başbağlar. Evlerin hemen hepsi yanmıştı. Birkaç araba, bir minibüs ve aygaz süpleri yorgun alevlerle hala yanmaktaydı. Allah'tan rüzgarlı bir gün değildi de bahçelere sirayet etmemişti yangın. Evlerin içliklerini dışarı taşımaya yangından kurtarmaya mı çalışmıştı birileri yoksa eşkiyam o fırlatıp atmıştı pencerelerden korkutmak için çoluk çocuğu, partal yataklar, bir iki kırık dökük tel dolap, Birkaç mangal, paramparça olmuş bir sandık. Birden bomba atılmış gibi bir gürültü koptu. Üzerinde sadece duman tutmakta olan bir evin pencerelerinden alev dilimleri fışkırdı dışarı. Bir tüp daha patladı herhalde, dedi vali. Kurşunlanarak öldürülmüş bir köpeğin yanından geçip camiye doğru yürüdüler. Caminin içi fazla hasar görmemişti. Dışarı çıktılar ve dolandılar etrafında. Vali işte o zaman gördü. Binanın yan duvarının dibindeki vahşeti. Çöktü yere. Elleriyle yüzünü kapattı. İçinden bastırılması mümkün olmayan bir övürtü yükseliyordu. Buz gibi bir terin tüm gövdesini sırılsıklam ettiğini hissetti. Şahit olduğu manzaranın karşısında ana avrat dümdüz sövmek, ağız dolusu küfretmek, en gariz kelimeleri haykırmak, avaz avaz bağırmak, saçını başını yolmak, Çırpınmak, dövünmek istiyordu. Ama hiçbirini yapamazdı. O valiydi. Gözlerinin yaşlandığını bile görmemeliydi kimse. Etrafına bakındı. İleride onlarla gelen iki jandarma eri sağa sola koşuşuyorlardı. Jandarma komutanının gür sesini duyabiliyordu çöktüğü yerde. Evlere girin teker teker. İçeride kalan var mı, yaralı var mı kontrol edin. Etraftaki parmak izlerini silmemeye Dikkat ederek bulduğunuz Kurşunları toplayın Çocuklar ağzınızı burnunuzu kapatın Kötü kokuyor Ayağa kalktı Yutkundu Boğazında kocaman bir yumru vardı Gitmek bilmeyen Sesinin titremesine zar zor engel olarak Yanına yaklaşan kaymakama Hemen bir kamyon getirsin Diye talimat verdi Başpınarda mezarlık Hazırlasınlar Cesetleri oraya götürüp gömeceğiz. İmam da hazır olsun. ''Efendim, öldürülenlerin yakınları haber almışlar. İstanbul'dan yola çıkmış geliyorlar. Aileler ünlerini görmek isterlerse ne deriz?'' ''Adli araştırma yapabilmek için kazaya götürdük cesetleri.'' deyin. ''Hava çok sıcak. Sağlık nedenleriyle hemen defnedilmeleri gerekli.'' deyin. ''Ne derseniz değil.'' ''Oğlum, baksana hallerine.'' Bu durumdaki ölüleri gösterip ailelere hem dayanılmaz acı, hem de hem de bu manzaranın akrabalarda yaratacağı infiali düşünebiliyor musun? Kaymakam duvardan yana baktı. ''Aman Allah'ım'' dedi. ''Aman Allah'ım'' ''Efendim, haklısınız.'' Yarı yarıya yanmış genç, yaşlı erkek gövdeleri. Kimi oturur gibi çökmüştü, kimi yan yatmış... Kimi boynu boyunca uzanmıştı toprağa. Bazısının ayaklarını, bazısının gövdesini yakmıştı alevler. Bir kişi tamamen kavrulmuştu ve hiçbirinin başı, boyunlarının üst kısmı yoktu. Makine tüfekler kafalara hedeflendiği için duvara yapışmış kanlı parçalar duvarda iz bırakarak yere kaymış, ya sağa ya da sola açılmıştı. Jandarma komutanı valinin yanına geldi. Gelin efendim dedi Buradan uzaklaşalım biraz Çocuklar temizleyecekler buraları Kurşunları toplayacaklar Sarcı kadınların yanına dönüyor ifadelerini alacak Komşu köyden gelmişler anlaşılan Kadınlarla cebelleşirken Kiminin yüzü açılmış Peşlerine iki tavur çıkması için emir verdim Ben de cesetleri aileleri görmeden Bir an önce gömelim diye kamyon istettim İsabet buyurdunuz ''Bu vahşeti göstermeyelim onlara.'' ''Neden? Allah'ım neden bu vahşet? Bu canavarlık neden??'' Savcı koşar adım yanlarına geldi o sırada. Evlerden iki de ceset toplamış çocuklar. İki ihtiyar yanarak ölmüş. Herhalde kaçamadılar yangında. Bir de not bırakmışlar. ''Bu eylem Sivas katliamına bir yanıttır.'' diye. PKK'nın vahşet için bahaneye ihtiyacı varmış gibi. Maksat bölücülük, maksat nifak yaratmak. Bir vahim hatayı başka bir vahim hatayla çoğaltmak. Kanı kanla temizlemek, asla affetmemek, asla uzlaşmamak. Kürt, Türk, neyse ne, bizim insanımız hiç adam olmayacak mı? Diye sordu vali. Yanıklamadı savcı. Koşarak yanına gelen iri dinledikten sonra, İlginç bir durum var, dedi jandarma komutanı. Evlerin birinde iki ölü terörist bulmuşlar. Teröristler birbirini vurmuş anlaşılan. Bir de bebek kurşunlanmış. Aynı evde. Teröristler kazayla vurmuşlardır birbirlerini dedi vali yardımcısı. Bilmiyoruz. Görgü tanımı olabilecek bir de kadın varmış evde ama konuşmuyormuş. Hem kısmen yanmış hem de şoka girmiş. Bizim arabalardan birini alıp onu hemen hastaneye sevk etsinler dedi vali. Biz nasılsa burada kamyonları bekliyoruz cesetlerin sevki için. Haydi, buradan uzaklaşalım. Çok kötü kokuyor dedi savcı. Jandarma komutanı benim henüz işim bitmedi dedi. Siz gidin başpınara. Kamyon gelir gelmez ben cesetleri yollarım. Vali komutanın yanına yaklaştı. Saçma olduğunu bile bile önleyebilir miydik diye sordu. Elbettir önleyemezdik. Bu bir baskın dedi komutan. Ama ihbarı aldığımızda yolumuz bu kadar uzun olmasaydı çok daha çabuk ulaşırdık buraya. Hiç olmazsa yangını zamanında söndürür. Maddi zararı önlerdik. Eşkıyanın peşinde daha çabuk düşerdik. Yolumuz uzun olmasaydı yani köprümüz olsaydı dedi vali. Hayırlısıyla kavuşacağız yakında köprümüze diyerek umut vermeye çalıştı kaymakam. ''İşte ancak o zaman buraları bizim olacak.'' dedi vali. Bir kere daha kanıtlandı. Gördünüz işte, ulaşamadığımız yer bizim değildir. Bir iki sızka sokak köpeği bitmişti yanlarında. Kuyruklarını sallaya sallaya dolanıyorlardı. ''Yiyecek kokusunu almış olmalılar keratalar.'' dedi komutan. ''Bunların burnu kokuyu ta nereden alır?'' Herhalde yiyecekler ulaştı kadınlara. ''Kadınlarda yemek düşünecek hal kaldı mı?'' dedi savcı. ''Ölüm, yaşamı hiçbir zaman açlığı unutturacak kadar etkilemiyor.'' ''İnanın bana'' dedi komutan, bu işleri iyi bilen bir insanın ifadesiyle. Güneşi birdenbire herhalde çıktığı belli olmayan bir bulut örttüğü için, kızgın sıcak harını kaybetmiş gibiydi. Ağızlarını burunlarını örtmüş jandarmalar, cesetleri bir kenara istifler ve yerleri süpürürken, Devletin adamları yürüdüler yavaş yavaş arabaya. İki arabadan birine baskında yanmış olan kadını koyup hastaneye yolladıkları için tek arabaya kalmışlardı. Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi. ''Siz arkaya buyurun'' dedi vali yardımcısı ve ancak o zaman fark etti valinin yanlarında olmadığını. Biraz beklediler. Vali ortalıkta gözükmeyince yardımcısı... ''Ben bir gidip bakayım'' dedi savcıya. Olay yerine geri döndü. Vali orada değildi. Erlere sordu, bilmiyorlardı. Biraz daha oyalandı köy meydanında. Belki tamamı yanmamış evlerden birine girmişti ihtiyaç için. Evlere girdi çıktı, biraz endişeli halde caminin arkasındaki bahçelere doğru gitti. Sesler duyar gibi oldu, hızlandı. Bir vardı, ta orada. Dut ağaçlarının altında. Sessizce yürüdü. Aa evet oydu. Vali tam seslenecekken durdu. Dans mı ediyordu bu adam kuzum? Ne yapıyordu öyle kollarını yukarı kaldırmış? Yaklaştı. Vali döne döne yerdeki taşlara, Ağaçların kütüklerine tekmeler, Gövdelerine yumruklar atıyor ve bağırıyordu. Bu ne iştir? Bu ne iştir? Diye. Yaşlar yağmur gibi düşüyordu gözlerinde. Vali yardımcısı nefes almaya Çık çıkarmaya korkarak Ağaçları kendine siper ede ede Geri geri gitti Çıktı bahçeden Arabanın yanında bekleyenlere yaklaştı Şimdi geliyor dedi Siz buyurun binin Az sonra gözüktü vali Yüzünde biraz önceki elemden Kızgınlıktan Çaresizlikten eser yoktu Beklettim özür dilerim dedi sakin bir sesle Haydi bir an önce gidip mezarları hazırlatalım Vali yeni oturmuştu şoförün yanına Bir er elinde büyükçe bir çıkın taşıyarak koşa koşa geldiğinde Komutanım dedi valiye Evlerin birinin arka bahçesinde dut ağacının dallarına yerleştirilmiş bir bebek bulduk Şu bezle sıkı sıkı ağaca bağlanmıştı Ne yapalım bebeği sizin arabaya koyalım mı? Yol üstünde bekleyen kadınlara vermeniz için. Er bebeği uzatırken bebek çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Vali uzanıp aldı bebeği. Gözlerine, ağzına, burnuna, ellerine baktı. Omzuna takılı maşallahı gördü. Yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. ''Bire öksüz'' dedi. ''Bire öksüz, nedir senden çektiğim? Her yerde karşıma çıkıyorsun.'' Dokuz canlı kedi gibisin be oğlum Bu vartayı da atlattın ya Hayt Allah'ın şanslı kulumusun, Kara yazgılı mısın Vallahi karar veremiyorum be öksüz Yarın başka bir gün olacak Hoş Ali uzun ve yıprıcı günün sonunda Davul gibi şişmiş ayaklarını vilayet konağının girişindeki küçük masanın üzerine uzatmış Başı üzerinde kaykıldığı iskemenin arkasına sarkmış Ince horluklarda kestiriyordu. Kapının hızlı hızlı vurulmasıyla sıçrayarak uyandı. Gecenin bu seetinde töbe töbe kimciliği ula diye söylendi kendi kendine. Kapı hala ısrarla vuruluyordu. Dur lan geliyoruz işte diye seslendi, toparlandı ve kapıya vuranı görmek için pencereyi aralayıp baktı. Aa abu. ''Şey ula bu, bizimki, yugargi, yugargi, tövbe, ne arıyorsun be adam, a bu saatte, cümle gainat varmış uyur gene, gene mi oldu, Eşkiyan bastı gene.'' Kapıyı belindeki anahtarla açtı hoşali, ''Hayrola sayın valim, bir yaramazlık mı vardır?'' ''Hayrola, boyur boyur, açıyorum ışıkları hemen odanize mi çıkacaksınız?'' diye sordu, vali, hiç konuşmadan merdivenleri çıktı hızlı hızlı. Sağa dönüp odasına girdi. Peşinden koşturan hoş Ali'ye sen git yat oğlum. Ben biraz çalışacağım odamda dedi. İşin bitince çeker kapıyı, çıkarım. Ne bakıyorsun hotlak görmüş gibi? Hiç mi geç saatte çalışırken görmedin beni? Saat üç. E ne yapalım saat üçse? İş iştir. Haydi marş, in aşağı. Çay yapan mı? İstemem. Git yat. Hocali kafasını sallaya sallaya uzaklaşırken vali hiç adeti olmadığı halde kapısını kapattı odasının. Hocali kaparan kapının sesini duyunca döndü baktı. Gözlerine inanamadı. Ne poh iyice içeri bir seyette hiç örtmediği kapıları örttü diye söylene söylene indi aşağı ama aklı yukarıda kaldı. Vali yerine geçip oturmuştu. Kollarını masaya dayamış başını ellerinin arasına almıştı. Sabahtan beri şahit olduğu görüntüleri unutmaya çalışıyor, başaramıyordu. Gözlerinin önünden bir türlü gitmiyordu, yarı yanmış, başsız gövdeler. Gözlerini yumduğunda beyaz duvara yapışmış et parçaları görüyordu. Burnunda yanık insan kokuları tutuyordu. Korkunç bir gündü. Belki de meslek hayatının en korkunç günüydü. Evet, deprem felaketinde yaşamıştı tüm dehşetiyle. Hem Erzincan'da, hem de onun başka kasabalarında göçük altında can vermiş kaç insan görmüştü bugüne kadar. Ama Tanrı'nın verdiği afet'e bir yere kadar isyan edebiliyordu insanoğlu. Bugün gördüklerinin, yaşadıklarının hiçbir tesellisi yoktu, hiçbir açıklaması yoktu. Sivas olaylarına misilleme imiş. Sanki Sivas'takileri başbağların dünyadan habersiz gariban köyleri yakmış. Birkaç gün önce Sivas'taki otel yangınının can verenleri ve onlar kavrulurken sırf kendilerinden farklı düşündükleri için çıra gibi yanan insanları, kılları kıpırdamadan seyredenleri sonra da bugün şahit olduğu vahşeti düşündü. Neden yapıyordu birbirine bunca kötülüğü insanoğlu? Neden? Neden? Parçalamak, yakmak, kurşunlamak, eziyet etmek, nefret etmek, Yine o önüne geçilmez bulantı kabarıyordu içinde. Öğürdü. Öğürürken yaş geldi gözlerinden. İyi ki eve gitmemişti. İyi ki bu ruh halini, çaresizliğini, ızdırabını evine, ailesine, çocuklarına taşımamıştı. Yalnız kalmaya, yaşadıklarını sindirmeye ihtiyacı vardı. Eve dönseydi, kendini beklemekte olan karısı sorular soracaktı. Ona bugünü anlatmak zorunda kalacaktı. Karısı yüzünün niye böyle yemyeşil olduğunu da öğrenmek isteyecekti. Ne diyecekti karısına? Cesetleri kendi ellerimizle gömdük. Yaşadıklarımın gözümün önünden gitmiyor mu diyecekti. Ceset gömmek sana mı kaldı diyecekti karısı. Başka çare yoktu. Sadece yedi kişiydik. Yapmak zorundaydık mı diyecekti. Başpınarda kimseler kalmamış. Herkes çekip gitmişti. Onca cesedi gönderecek adam bulamadık. Mezarları bile kendimiz kazdık mı diyecekti. Şart mıydı diye soracaktı karısı. Yarın buradan adam götürürdün. Olmazdı. Üller bekleyemezdi. Kimseler, hele yakınları o durumu görmemeliydi. Bu işin sonu gelmezdi yoksa. İntikam dolu dizgin yola koyulurdu hemen. Hiçbir işe yaramayan, Boş alını bile sonunda buruk hislerle Boşlukta bırakan o ilkel O iğrenç intikam duygusu Ve sonu gelmeyen bir Sen vur, ben vur Sen vur, ben vur Sen vur, ben vur Vur, vur, vur, vur Fırladı oturduğu yerden Tuvalete koştu Yüzüne su çarptı yetmedi Kafasını musluğun altına sokup Bir süre tuttu soğuk suyun altında Yerine dönerken Hoş alinin ''Çay yapan mı?'' diye seslendiğini duydum. ''Yap!'' diye bağırdı, odasına girip kapıyı kapattı. Pencerenin önüne gitti, camı açtı, derin bir nefes aldı. Karanlığın içinde yine heyüla gibi yükseliyor dinini. Vüzer'ün hatları seçilmiyordu ama oradaydı işte. ''Ben sana daha ne vartalar bekliyor seni?'' demiştim. ''Hatırladın mı?'' diyordu. ''Hatırladım be!'' dedi. Ne olacak? Henüz çilem bitmedi oğlum dedi inönü. Hem sen buna çile mi diyorsun? Dua et ki savaş görmedin sen. Bu savaş değil de nedir? Adamlar ellerine silahı alıp birbirlerini patır patır vuruyorsa. Nedir bu ha? Savaş ille de cephede mi yaşanır? Sizlerin beceriksizliğinden kaynaklanmış bir savaş işte bu. Böyle konuşma dedi heykel. Sesi de aynı yüzü gibi soğuktu. Bizler şeriatın yerine çağdaş hukuku, aşiret düzeninin yerine devlet gücünü yerleştirmeye çalışmıştık. Ya siz ne yapmaktasınız? Aynı mı değil mi? O zaman bu zamandır aynı şeyle uğraşıyorsak demek yanlış bir çözüm peşindeyiz dedi vali. Ben ölüyüm, zamanın dışındayım oğlum. Sadece seyirciyim olaylara. Doğru çözümü sizin kuşak bulsun, bulabilirse... Biz doğru bildiğimizi yaptık zamanında. Bizim doğularımız 70 yıl içinde elbette değişti. Devlet adamlığı çağla birlikte değişebilmek, zamanın şartlarına uyabilmektir. Hızlı akan zamana göre değişmesini beceremezsen hiçbir çözüm üretemezsin. Ama biz Türkler değişimi sevmeyiz. Treni kaçırana kadar bekleriz değişmek için. Vali de biliyordu bunu. Daha birkaç gün önce bazı bürokratlar ve emekli bir generalle çok samimi geçen bir uzun sohbet gecesinde doğunun şiddet sorunlarına çözüm ararlarken vali teslim olan bir PKK liderine sormuştum. Halk yerel meclisler aracılığıyla yönetime katılsa sisteme ortak olsa bu yeniden yapılanma dağdaki eşkıyayı nasıl etkiler diye PKK lideri işte o zaman zeminimiz kayar, hapı yutarız diye yanıtlamıştı beni, demişti, yüzüne bakmıştı sofradakilerin. Çıt çıkmamıştı kimseden. Emekli general lafı değiştirmişti hemen. Bu ülkede bürokratlar, siyasiler, askerler, esnaf, ağalar, şeyhler, şıhlar, rantiyeler, zenginler ve de yoksullar. Kimse ama hiç kimse değişiklikten yana değildi. Değişiklik isteyenlerin sesi vurgulu sazlardan kurulu bir orkestranın ortasında tek başına çalan ince bir keman sesi kadar cılızdı. Elbette biliyordu o Türklerin değişim sevmediğini. Yine de sırf karşı koymak için bu söylediğiniz 1925'te yaptıklarınıza çelişiyor dedi heykele. Hayır çelişmiyor diye yanıtladı heykel. Hatalı olabilirim ama tutarsız değilim. Yirmilerin, otuzların faşisti diye bilinen ben, yetmişlerde kendi başıma yedirtmedim mi demokrasi oğluna? Neden? Zaman içinde değişmem gerektiğini kavrayabildiğim için. Evet, en sıkı tedbirleri alan, istiklal mahkemelerini kurduran, basına yasaklar getiren de bendim. Ama ellerimizle kurduğumuz cumhuriyeti muhafaza edeceksek vurduk buna. Doğrudur. Vahim hatalarımız oldu. Şimdi itiraf ediyorum işte. Dengeleri bozduk. İyice bozduk. Çünkü çok aceleci davranmıştık. Yüreğimizdeki uygarlaşma ateşi öylesine harlı yanıyordu ki hatalarımızı görmüyorduk. Henüz Orta çağ devrini yaşamakta olan doğunun iltel şartlarına batı doktrinlerine ödün vermeden uygulamaya kalktık. Doğu yöresiyle ülkenin Diğer bölgeleri arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmadan yeni düzeni haşince zorladık. Kürt aşiretlerini modern yaşamın adetlerine uymaya, şeylerin nüfuzunu yıkmaya çalıştık. Merkezi idare, modern kanunlar, modern bir vergi sistemi. Memleketin o parçası henüz modern yaşama geçmeye hazır değildi oysa. Göremedik bunu. Kemikleşmiş bir ortaçağ sistemini zorla ve süratle değiştirebileceğimizi sandık, hata etmişiz. Paşa, ölesiye yorgunum. Ben de çok yorulurdum senin yaşındayken. Gecelerim gündüzlerime karışırdı. Hele Şeyh Sayit isyanında tam bir hafta yastık güzü görmemişti başım. Saitin isyanı bize Kurtuluş Savaşı'ndan da pahalıya mal olmuştu. Biliyor musun? Bu, Kurtuluş Savaşı gibi dış düşmana karşı verilen bir savaş da değildi üstelik. İki ayrı dünya görüşünün çatışmasıydı. Ya layık ve çağdaş bir ulus olacaktık, ya da din ve gelenek arasına sıkışmış bir İslami toplum. Ya hayallerimiz gerçekleşecekti, ya da karanlıklara gömülecek, aydınlığı belki ancak sömürge olarak yakalayacaktık. Bu heykel, bu tunç heykel, tam hatasını kabullenirken bir manevrayla kıvırtı vermesi tipik tipik işte bu toprağın insanının türk olsun kürt olsun hata kabul etmez egosu vali büyüklerine saygıda kusur etmeme kuralıyla yetiştirilmiş olmasına rağmen tutamadı kendini hayali gerçeğe dönüştürmek için takrir-i sükuna başvurmak adeta bir diktatör rejimi kurmak Dindarlarla Doğu insanı ile arayı açmak pek mi akıllıca bir iş oldu diye sordu. Hayır ama sert tedbirler devrimlerin yerleşmesini sağladı. Başladığımız işi bitirmeliydik. Şeyh Said isyanı da diğerleri de her zaman olduğu gibi bir menfaat çatışmasıydı. Onlar yapmaya kalkıştığımız reformlardan korktular. Çıkarların azalacağından... Biz modern bir devlet kurma hayaline kapılmıştık. Onlar sümürü aynen sürsün istiyorlardı. Ama aması filan yok. Tam on kanlı isyan bastırdık doğuda. Elbette sert tedbirler aldık. İsyanların elebaşlarını yakınlarıyla birlikte batıya sürdük. O günlerin şartları içinde alınan tedbirlerdi bunlar. Ne tedbirlermiş ama. Bir ihtiyar Maraşel'in kafasına uyup Kürt kökenli devlet memurlarını görevden alan siz değil misiniz? Herifler biz Kürt'üz dediklerinde hayır siz Türksünüz diye dayatmak, Biz Türk'üz dediklerinde ise hayır Türk değilsiniz diye işsiz bırakmak ya da sürgüne yollamak. Ne oldu? Tüm bu tevrillerle isyanları önleyebildiniz mi? Yörede daha çok kızgınlığa ve rahatsızlığa yol açtınız yöre insanının hiç mi suçu yok? Onları a, şıh esaretinden kurtarmaya çalışan devlete hiç durmaksızın baş kaldırdılar. Oysa şıhları, ağları anlaşabiliyordu devletle işlerine geldiği zaman. İsyanlar durulduktan sonra, 1945'e kadar aşiret reisleriyle işbirliği yapabilmiştik. Devlet onların yerel çıkarlarını kolluyor, onlar devletin reformlarına destek veriyorlardı. Ta ki, Toprak reformu çalışmalarına kadar. Dedim ya, Yorgunun paşa, Seni dinleyecek halde değilim. Bugün neler yaşadığımdan haberim var mı? Ne olmuş birkaç ölü gömdün diye, Bu işi yapacak adam mı yoktu? Yoktu ya, yoktu. Ulaşımı olmayan yerde insan kalır mı? Yolun, ulaşımın önemini bana anlatma çocuk. Ben yıllarımı harcamışım vatanı demir ağlarla örmek için.